Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Merhaba Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Amur Yıldırım. Teknik Masa'da sevgili Barış Demirel ile birlikteyiz. Stüdyoda çok sevgili konum, sevgili arkadaşım stüdyoda çok özlediğimiz sevgili Ümit Mesci bizimle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Açık Radyo dinleyicileri Ümit'in sesine de aşinadırlar. Kendisine ara ara konuk alıp Ümit'in seyahatlerinden, Ümit'in sergilerinden konuşmaktan çok keyif alıyorum. Bugün de kendisiyle Venedik Bienniali izlenimlerine konuşmak istiyorum. Bir süredir haberleşiyorduk ancak bayram sonrasına evet. bir izlenimler programı denk getirebildik. Ne mutlu seni burada görmek. Ben teşekkür ederim. Ümit bir mimar aynı zamanda İstanbul Modern'in de küratörü. Dolayısıyla da dünyada neler olup bittiği, buradaki ya da başk yerlerdeki sergileri de mümkün mertebe ta takip ediyor. Venedik Bienali 58. Uluslararası Sanat Sergisi de ilginç zamanlarda yaşayasın. Mayul Levin Interesting Times başlığı ile Mayıs ayında açılmış oldu. 24 Kasım'a kadar da devam, devam etmekte ediyor. Venedik'te ilgilenen ziyaretçilerimiz için Açık Radyo dinleyicileri de Venedik Biyaneli gündemine diğer programlardan aşinadırlar Buradan sevgili Çelenke de evet. selam gönderelim Hı. Kendisi de bir seri programla hatta bu haftada oradan izlenimlerini paylaştı Biz de biraz mimarlık üzerinden, mekan üzerinden, pavyonlar üzerinden ve Ümit'in görüşleri üzerinden, yorumları üzerinden konuşalım dedik Ne iyi ettin geldin Teşekkür ederim davet için ee, nereden başlayalım bilmiyorum ama... Küratörden ve belki serginin başlığından başlayabiliriz. Hı hı. Her sene Venedik Beğeneli'nin bir ya da bir grup olarak küratörü olur. Bu seneki de Ralph Rugoff kendisi evet. Harvard Gallery'nin de direktörü. direktörü. Ee, mesela bu biraz eleştirilen bir durum oldu. Artık işte kurumların direktörleri küratörlük yapacak gibi işte sorularla aslında ilk seçildiğinde birazcık e, ilk reaksiyonlar o yöndeydi. Ee, ama sanıyorum çok fazla suya sabuna dokunmasa da genel olarak beğenilen bir sergi olduğunu söyleyebiliriz. Ee, birkaç detaydan bahsedebiliriz belki. Ee, yanılmıyorsam 80. sanatçı vardı. Yani var daha doğrusu. Ve ee, aslında Biyana'nın iki ana mekanı var. Bunlar Jardini ve Arsenale. Ee, ve küratör her sanatçıdan her iki mekan içinde bir... Ee, sergi diye dahil olmalarını istedi farklı işlerle iki farklı pozisyon alabilirlerdi ee, sanatçıların sanıyorum yarısı kadın veya yarıya yakını kadın ki endik bir için önemli bir oran ve bundan da daha önemlisi sanıyorum hiçbir zaman olmayan başka bir durumda e, sanatçıların her biri yaşıyor aslında ee, sanatı da bu açıdan sanatçıları da bu açıdan desteklemek bence önemli. Ee, tabii ki çok e, suya sabuna dokunmuyor dedik ama bazı tartışmalı işler de vardı. Belki e, ondan bahsedebiliriz. Mesela Christoph Büchel diye bir İsviçreli sanatçının e, İtalyan Lampedusa adasına e, yaklaşırken yanılmıyorsam e, alabora olan bir tekneyi bienal mekanına getirdiği bir e, işi vardı. E, 2015 yılında yaşanmıştı bu ne diyelim felaket. E, bu en çok tartışılan işlerden biriydi yanılmıyorsam e, ana sergide. E, bunun dışında ana sergide senin de söylediğin gibi Galiba Çelenk zaten detaylıca e, bunu masaya yatırdı. Sanıyorum e, pazartesi günü yani e, biz bu kaydı salı günü yapıyoruz. Dün e, Halil Altındere ile bir e, program yaptılar. Ki e, Halil Altındere'nde Neverland projesi aslında Arsenal'de görülebiliyordu. Neverland'de aslında bu yıllardır süregelen ulusal pavyon hikayesini aslında bir sanat yapıtıyla eleştirmesinin yanında aynı zamanda kendi sanat külliyatında, üretiminde de bir devamı olarak yorumlanabilir belki. Bunun yanında aslında 83 sanatçının iki ayrı mekanda da farklı işler yer alması aslında bir yana daha kolay anlaşılabilirdi de kıldı bir yandan. Çünkü bazen özellikle ana serginin ölçeği o kadar e, yorucu olabiliyor ki ülke pavyonlarını izlemek ziyaretçiler için çok daha kolay oluyor aslında e, diye düşünüyorum. Evet bu ikili iş yapma galiba ilk defa oluyor Venedik Beynerleri evet. tarihinde yani en azından benim bildiğim kadarıyla. Bu aynı zamanda da ilginç zamanlarda yaşayasın başlığının da evet. ikili anlayışını da bir gönderme diye Hı -hı. ben okumuştum daha önceki yazılardan. İlginç zamanlarda yaşayasın bir Çin bedduası evet. hem kötü aslında bir beddua kötü bir dileği ifade etmekte aynı zamanda da içinde bulunduğumuz dünya koşullarının da bir ifadesi olarak da yorumluyor küratör bunu. Aynı zamanda hem bunun için ikili bir sergileme yönüne gidilmiş hem de sanatçıları bırakmış diye ben yorumları okumuştum. Evet, e, biraz da bu yüzden aslında e, aslında dünya, şu anki dünyayı anlamak için sanatçıların nasıl e, bugünkü dünyayı anlamaya çalıştıklarını iyi gösteren bir sergi o açıdan diyebiliriz. Evet. Ülke pavyonları da aslında benzer şekilde hareket etmiş diyebiliriz belki. Yani aslında e, ülkeler de dünyadaki pozisyonlarını, tarihlerini ve e, küreselleştiğine inandığımız dünyadaki aslında e, özgün karakterlerini bir şekilde bence sergilerde kendi ülke pavyonlarında da güzel bir şekilde yansıtıyorlardı aslında. E, tabii Türkiye pavyonunu bu açıdan... ...detaylıca değerlendirebiliriz. Ee, biraz ondan bahsedelim belki de. Türkiye Pavyonu'nda İnce Eviner var. Biz başka yerde başlıklı bir sergiyle aslında... E, ...Türkiye Pavyonu'nda tek sanatçıyla, tek sanatçı olarak yer alıyor. E, İnce Eviner, Arend'in 1943 tarihli Biz Mülteciler adlı aslında... ...metninden birazcık daha hareketle sergiyi... ...şekillendirdiğinden bahsediyor. Ee, özellikle... ...mücadele kavramı üzerinden... ...ve... ...kendi sanat üretiminin de bir devamı olarak... ...bunu yaptığını sanıyorum... ...belirtmek yanlış olmaz. Ee, bir sahne kurduğundan... ...bahsediyor aslında İnce Hanım... ...Türkiye Pavyonu'ndan. Ee, bu sahnede de tabii ki... ...artık İnce Evler'in... E, ...yapıtlarına alışkın olanların... ...farkında olabileceği gibi yine minyatürlerden... Hatta mimari kesitlerden bir şekilde, mimari kesit ve minyatürden e, referanslara sahip olan çeşitli tasvirler var. E, konu olarak baktığımızda ise e, aslında İnce sıklıkla başvurduğu ikililikleri görebiliyoruz. İşte örneğin e, sanıyorum bir metinde geçiyordu, onun verdiği bir röportajda ya da örneğin vatandaş olmak... ...ya da vatandaş olmadan çıplak bir birey olmak arasındaki bu gerilimden aslında beslendiğini sanıyorum kendisi de ifade ediyor. Bunları yaparken tabii ki sanıyorum en güçlü olduğu nokta ise gündelik insan hallerinden çokça beslenmesi. Aslında Türkiye pavyonuna girdiğinizde olabildiğince günlük nesnelerle karşılaşıyoruz. İşte bunlar arasında sandalyeler de var... ...ya da e, bir yatak var... ...ikiye bölünmüş... E, ...birkaç... ...aşamalı bir... E, ...ne diyelim... ...bir mekan var aslında, bir sahne var orada... ...veya ikiye bölünmüş... ...bir da var... ...videolar var... E, ...ve tabii ki bunların yanında aslında... ...İnci e, ...2013'teki... E, ...İstanbul Bienalinde Ortak eylem aygıtı bir etüt başlıklı çalışmasından da aslında belki İstanbul izleyicisinin aşina olduğu bir tavrı da vardı. Yine Vendik'teki Türkiye Pavyonu'nda da performansçılar yer alıyor. Sanıyorum İnce Hanım aslında belki şeyi de anımsamak lazım. İKSV'de salonda yapılan basın toplantısında da hem Küratör Zeynep Öz'ün de değindiği gibi... Birkaç yapıtı aslında bu noktada hatırlamak iyi olabilir. Ee, ortak eylem aygıtından zaten bahsettik. Ee, Harem adlı yapıtını belki anımsayanlar olacaktır. İslam Modern'deki e, retrospektifinde de yer alan. Orada mesela bir mimari kestin aslında. İnce Hanım'ın anlatımında ne kadar önem kazanabileceğini hatırlayabiliriz. Parlamento adlı yapıtında ise yine mimariden beslenen ve mimarinin... Ee, ...bir ikon olarak nasıl anlam kazanabileceğini gösterdiği örnek de var aslında. Ee, tabii ki Venedik'teki daha çarpıcı olan durum ise... ...bunun gerçekten iki boyutlu üç boyut arasındaki mimari açıdan düşündüğümüzde de... E, ...iyi bir köprü kurması bence. Bu açıdan düşünebiliriz aslında. Evet, Mekan Mimarları Gürkan Okta ve Bilge Yıldırım Okta'nın da burada... ...isimlerini anmakta fayda var. Bir yandan da bana oradaki mekan... İstanbul Modern'deki retrospektifindeki o üç boyuta kaldırma evet. ve aslında kendi kıvrımları arasında ziyaretçi yukarı aşağı indirerek... ...rampalardan çıkararak, merdivenlerden indirerek evet. gezdirmesini de hatırlattı. Ben ziyaret etme fırsatı bulamadım ama sen gösterimlerde Venedik'teydin. Hı -hı. Performanslara denk geldim orada? Ee, performanslara denk geldim. Ee, İnce Hanım'ın sanıyorum e, performansçılara her zaman söylediği şey aslında bütün bildiklerini unutmaları ve... ...o mekanla tekrar ilişki kurmalarını bekliyor aslında. Yani mimarların bir şekilde e, süreç içerisinde ulaşmaya çalıştığı e, bu yaklaşımı aslında sanat yapıtının bir parçası haline getirmesi de bence enteresan. Sadece Vendik için değil ama İnci Hanım'ın genel e, sanat pratiği değerlendirildiğinde. E, tabii ki çok fazla mekan üzerinden konuştuk şu anda. Ama sanıyorum e, aynı zamanda mekansızlık da bu açıdan önemli. Çünkü e, İnce Hanım'ın çok aslında tanınabilecek, kolay tanınabilecek bir imge dağarcığında var. E, özellikle desenden yola çıktığı. Ki e, Venedik Biennale Türkiye pavyonunun görsel kimliğinde de aslında bunu e, kolaylıkla takip edebiliyoruz. E, bu dağarcıkla da aslında mekansız bir e, ne diyelim bireyin... Aslında siyasetle veya günlük olaylarla ve çeşitli e, mücadele alanlarıyla aslında ilişkisini bir şekilde görünür kılıyor. diyebiliyoruz Sanırım. E, sanıyorum Türkiye Pavinu ile ilgili olarak e, aklıma gelen temel şeyler bunlar. Evet bununla ilgili şu da ilginç geliyor bana. İlginç zamanlarda yaşayasın başlığının duyurulmasından önce aslında İnce birlikte bir proje yapılacağı duyurulmuştu ki senin de çok güzel ifade ettiğin gibi İnce Eviner'in pratiğine de çok da uzak olmayan evet. aslında bunlar etrafında çok dolandığı tartışmalar. Bir yandan yine senin ifade ettiğin gibi Arentin Biz Mülteciler isimli hmm. metninden yola çıkıyor ve bugün insan Hareketi'nin 2. Dünya Savaşı'ndan beri hiç olmadığı kadar yükseldiği günümüzdeki yeri yurdu olmadan dolaşan hiç dur durmadan ve bilmeden ne aradığını bilmediği bir şeyi arayan aslında tüm o bedenleri zihinlerin bir parçası oluyor diye okuduğum kadarıyla metninde ve İnce evet. dinlediğim kadarıyla bir proje. Bir yandan da gerçekten ilginç zamanlarda yaşıyoruz ve ilginç bir bienalde görüyoruz ki İnce Eviner bunları tartışırken hemen ötede de senin de ifade ettiğin gibi gerçekten 2015 yılında batmış olan mültecilerin... Bir gemisi sergilenmekte Venediğin ortasında. Hani bu da senin de söylediğin gibi çok tartışıldı. Büyük bir kısım eleştirdi. Buna ayrılacak bütçeyle başka bir şey yapılabilirdi diyen oldu. Bir kısım bunu büyük bir gösteri olarak ifade etti ki ben de biraz böyle düşünüyorum. Bir kısım da bunun çok başarılı bir hamle olduğunu söyledi. Bu ikilikler de bana çok ilginç geldi. Kendi içinde çelişkiler, farklı sesler, çatışmalar ya da örtüşmeler de barındıran kendi ilginç zamanına sahip bir BNR. Sen ne düşünüyorsun ana sergiyle ya da en azından oradaki... ...ilginç zamanlarla ilgili bu Hı. anlamda? Ee, sanıyorum özellikle ülke pavyonlarını da düşündüğümüzde... E, ...Venedik, Biyeneli aslında dünyanın şu anki durumunu... ...bir şekilde güzel yansıtabiliyor. Çünkü e, işte farklı ülkelerin farklı yaklaşımları var tabii ki. Hem küresel e, bağlamda hem de kendi yerel bağlamlarında. E, bu açıdan değerlendirdiğimizde belki biraz ülke pavyonlarından bahsedebiliriz. Türkiye'de... Sanıyorum bu sene 90 ulusal pavyon var ki Altın Aslan'ı alan e, Litvanya pavyonu örneğin. E, bunun yanında ilk defa katılan ve oldukça beğenilen Gana pavyonu var. Aynı zamanda Madagaskar, Malezya ve Pakistan'da ilk, i̇lk defa, defa katılıyor. katılıyormuş. Ee, Pakistan sonuçta katıldı mı e, emin değilim. Pakistan ve Cezayir sanıyorum. Yanılıyor olabilirim ama son dakikada çekilme kararı alıyor. Veya son dakikada değilse de çekilme kararı alan birkaç ülkede var öyle. Ee, ülke pavyonları tabii iki ana mekanda da mevcut. Bunlar Jardini ve Arsenale. Ee, Jardini de daha ne bileyim işte Biennale'in tarihi de 19. yüzyılın sonundan itibaren günümüze kadar e, sürekli olarak devam ediyor. Ee, arada sanıyorum e, emin değilim e, ara verilip verilmediğinden ama. E, Jardin'de daha e, kültür sanat alanında daha çok tanınan e, birinci dünya ülkeleri olan pek çoğu e, çeşitli ulusların katılımları var aslında. E, özel mansiyon alan mesela Belçika pavyonunu aslında belki anımsayabiliriz. Belçika pavyonunda da aslında e, çeşitli kuklalar var ve o kuklalar aslında süre gelen bir e, hareketle, ee, ...Belçika'nın bir şekilde... ...durumunu yansıtıyorlar... ...küratörlerin belirttiği üzerine... ...ya da... E, ...İsviçre pavyonunu düşünebiliriz... ...bu arada çok fazla video var... Ee, ...İsviçre bunlardan biri... Ee, ...çokça beğenilen... ...Brezilya pavyonu... ...örneğin yine bir e, iki kanallı... ...video ile katılıyor... Ee, ...bunun yanında Fransa pavyonu... ...ki Turner ödülünü alan... E, ...Lorpe diye bir Fransız sanatçının... E, ...katılımıyla şekilleniyor... Avustralya var örneğin. Yine video ile katılan. Bunlar aklımda kalan pavyonlar. Ee, bu yüzden de ifade etmek istedim. Ee, bunların büyük bir çoğunluğu da aslında hem e, ülkelerin o anki karmaşık hallerine sanatsal açıdan bir şekilde cevap vermek istiyorlar tabii ki. Ee, bunu kimi, de, kimi zaman bir vatandaş yaklaşımıyla ele alırken kimi zaman da aslında sosyal, politik... Veya cinsiyet politikaları üzerinden de aslında tanımlıyorlar ee, Tabii ki e, genellemek zor ama aslında bu e, beden politikaları ve e, sanıyorum iklim değişikliği Biennale'nin ulusal pavyonlarında da aslında güçlü olan iki tane başlık e, Litvanya pavyonu da aslında az önce Altın Aslan dün aldığını belirtmiştik e, Litvanya pavyonunda da e, deniz ve güneş e, parantez içinde e, marina başlıklı bir e, performans odaklı bir yerleştirme var aslında. Küratörü Lucia Pietro Yusti e, ki kendisi aslında 2015'lik İstanbul Bienali'nin Yana'nın küratörü Karolin Kursa Bakarcı Evi'nde kızı bu arada. Öyle mi? <gülüyor> evet, Aa <evet>. bilmiyorsun onu. <gülüyor> e, Litvanya pavyonunda da aslında... E, ...mekanda bir... E, ...ne diyelim bir plaj görüyoruz. Ve plajda... ...vakit geçiren insanlar aslında bir opera söylüyorlar. E, i̇lk başta... ...çok pırıl pırıl bir ortam varken... ...aslında yapıtın içeriğinde... E, ...küresel ısınmadan... ...dolayı... E, ...oluşan çeşitli problemleri... ...yansıtan bir... E, ...aslında bir opera dinliyoruz. E, sanıyorum... İklim değişikliğine en çok veya en şiirsel mi demek lazım bilmiyorum ama yaklaşan yapıt buydu. Bunun yanında Arsenal'deki pavyonlarsa örneğin az önce bahsettik aslında. Ghana ilk defa katılıyor ve aslında mimarlık dünyasında yakından tanıdığı. Ganalı mı demeliyiz, Birleşik Krallık'tan <gülüyor> mı demeliyiz bilmiyorum ama mimarını da. Belki sen söylemek istersin. David Acey'e özellikle evet. zaten ben hatta bununla ilgili yazmıştım Twitter'a. David Acey'siz herhangi bir BNL tabii ki düşünülemezdi evet. ama bu defa biraz ters köşeden geldi diye. Ee, örneğin Ghana güçlü pavyonlardan biriydi o açıdan. Çünkü hem e, kolonyal geçmişinden bahsederken... ...aynı zamanda bunun sanatla nasıl ifade edildiğini yansıtmasını yanında aslında... E, ...yeni yaklaşımlardan da... ...ülkenin e, sunduğu yeni yaklaşımlardan da... ...bahsediyordu sanatsal açıdan. Bunun yanında... ...çok konuşulmadı ama... ...Şili pavyonu da oldukça enteresan bir pavyondu. Şili de çünkü aslında... ...kendi geçmişini bir şekilde... ...yansıtan... E, ...bir ne diyelim... E, ...kurguyla aslında... bir izleyicisiyle buluştu. Türkiye pavyonu da bu arada... ...Arsenale'deki pavyonlardan biri. Bunun yanında Hindistan... ...oldukça beğenilen pavyonlardan biri oldu. Ee, diyebiliriz sanıyorum. Bu noktada şunu da ilginç buluyorum. Hem başlığı ilginç zamanlarda yaşayasın ve özellikle... ...yakın zamanda kaybettiğimiz okuyayım zorun 56. Venedik Biennale... ...bu anlamda güçlü bir bienaldi Hı -hı. Dünyanın bütün gelecekleri ismini taşımaktaydı ve Walter Benjamin'in aslında... Hı -hı. ...kıyamet meleği üzerinden bir gelecek tasavvuru yapmaktaydı. Biraz iki bienalin Yaklaşımlarını olmasa da dert edindiklerini ve ifade biçimlerini ben birbirine benzetiyorum. Henüz görmemiş olsam Hı -hı. da devam etmekte olan Venedik beğenlerini Bir yandan mesela son dönemde yine çok üzerinde durulan konulardan biri... ...Venedik beğenlerinin kendi geçmişiyle yüzleşmesi. Örneğin iki mekanı olduğundan bahsettik. Cerdini evet. ve Arsenal Cerdini bahçeler anlamına gelmekte Hı -hı. İtalyanca. Napolyon döneminde yapılmış olan bir imparatorluk bahçesi ve Hı -hı. içinde... ...ta dünya sergileri mirasından kalma... ...ulus devlet pavyonlarıyla... ...senin Hı -hı. çok güzel ifade ettiğin gibi... ...Halil Altındere gibi aralarında olan sanatçılar... ...çeşitli biçimlerde farklı yüzleşmeler... ...sağlıyorlar. Bir yandan Arsenal'de eski askeri cephanlik ve tersane... Evet. ...bununla ilgili de çok fazla iş... Hı -hı. ...ya da en azından yorum görmeye başladık. Hani Biennial'in kendi kendinde... ...sorguladığı bir dönemden geçiyoruz. Yine ilginç zamanlar mı demiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, bunun yanında şeyi de belki birazcık konuşmak lazım... Ee... ...Biennale katılan yani ana sergiye katılan sanatçıların e, bir kısmını aslında İstanbul Biennale'nde de gördük. E, bu açıdan hani gidemeyen belki <gülüyor> dinleyicilerimiz de e, aslında İstanbul Biennale'de dünyayı anlamak açısından... ...bu açıdan dünyadaki öne çıkan sanatçıları takip etmek açısından güçlü bir Biennale e, diye ifade edebiliriz. Evet bir yandan benzer meseleler içinde olacak ve olmakta bu iki biyeneral bunu da söyleyebiliriz yine hmm. bizim stüdyoda birkaç programda dillendirdiğimiz gelecek olan İstanbul Biyeneral'inde bu noktada anabiliriz zira içinde bulunduğumuz dünya ile ilgili çok fazla iş görüyoruz dedik fakat bunu sanat terminolojisi içinde en azından literatüre kazandıran isim Burio Eylül'de İstanbul evet. Biyeneral'ın küratörü olacak ne diyordu Burio ilişkisel estetik üzerinden içinde bulunduğumuz bütün bu dünya ile ilgili bu yeni yaklaşımlar ve bu hmm. Yeni ilişkisel politik işleri bu kadar görüyor olmamızın sebebi artık bir ilişkisel estetik çağına giriyor olmamız diye en azından literatüre kazandırmıştı. Bu anlamda Eylül'de neler evet. göreceğiz. Venedik Viyeneli'nden buraya taşınabilecek. Onu da merak ediyoruz diyelim. Evet, evet. Ee, tabii ki yani pek çok Viyeneli'nin aslında ki uluslararası etkinlikler olduğunu düşünürsek e, benzer dertleri olabilir. Ki benzer dertleri zaten mevcut. Evet. Bu açıdan e, tabii ki yerelle kurulan ilişki enteresan. İşte Venedik Bienali ölçeğinde bu Bienal'in kendi karakteriyle ve kendi tarihiyle e, yüzleşmesi olabilir. İstanbul'da daha çok kentle ilişki kurmak üzerinden bunu düşünebiliriz. E, ama aynı zamanda tabii ki e, işte iklim değişikliği ya da e, bireylere dokunan politik yaklaşımlar bu açıdan sanıyorum ortak başlık olarak e, değerlendirilebilir. Sonuna gelirken programın da Ümit Mescidi'yi de burada ağırlamaktayken senin gözüne çarpan ya da paylaşmak istediklerini belki bu Biennale'den alabiliriz. Şu özellikle benim etkilendiğim bir işte bir yerde Biennale içi olabilir, Biennale paralel sergilerden biri olabilir. Hı hı. Tabii ki şeyi de düşünmek lazım biz her zaman Jardin ve Arsenale'ye odaklanıyoruz hı hı. ama bu iki mekan dışında da aslında kente yayılan... E, pek çok farklı mekanda mevcut asal Litvanya bunlardan biri ana sergi e, alanlarında değil e, buna benzer şekilde İskoçya pavyonunu örneğin düşünebiliriz e, yine Turner ödülü alan e, sanatçının adını anımsayamıyorum şu an e, bir video sanatçısının aslında bir yapıtı var o bir örneğin benim aklımda kalan e, videolardan biri e, e, onun dışında tabii ki kentteki bütün sanat kurumlarının e, açtığı sergilerle e, ve yaptığı programlarla aslında e, pek çok e, farklı içerik sunduğunu anımsayabiliriz. Örneğin bu sene çokça konuşulmayan ama aslında e, öne çıkan durumlardan biri de bir e, performansları da aslında oldukça e, büyük bir alan tanınmasıydı. Bendik Bienali ölçeğinde. Ee, bu da önemli bir kavram bence. Evet. Çok teşekkürler izlenimlerini bizlerle paylaştığın için. 24 Kasım'a kadar devam etmekte. Ralph Rugoff küratörlüğündeki ilginç zamanlarda yaşayasın başlıklı Hı -hı. Venedik Bienniali. Aynı zamanda yine 24 Kasım'a kadar da Arsenali içinde İnce Biz Başka Yerde isimli yapıtında Venedik'e yol düşen sevgili dinleyicilerimiz görebilirler. Son olarak... Şehir dışındaki sergileri takip edebilme fırsatın buldun mu? Ee, Biennale dışındaki, özür dilerim, şehre yayılan sergileri. E, birkaç sergiden bahsedebiliriz. E, örneğin Akademiya'da e, bir Bazelit sergisi vardı. E, bunun dışında Irak pavyonunu aslında, onu az önce anımsayamadım ama... E, ...İstanbul Biennale'nin de zamanında küratörü olan Paolo Colombo'nun da küratörlüğünü üstlendi. Irak pavyonunda da. Aslında e, göze çarpan işler vardı. Mesela o birkaç tane Füsun da yapıtı var hmm. orada aslında. E, o da oldukça merkezi bir yerde. E, bunun dışında e, sanıyorum Punta della Dogana ya da Palazzo Grassi gibi e, mekanlarda önemli sergiler sundular. Ve benim aslında en çok beğendiğim sergilerden biri de e, Fondazione Prada'nın Yarnis e, Kunelli sergisi. Ee, onu da güçlü bir imgi olarak anımsıyorum beğendik ilgili olarak. Tabii siz oraya birkaç günlüğüne gidip böyle uzun kuyruklar bekleyip bir evet. açılış koşturmasında hani bakmayın ben stüdyoda Ümit'i bulmuşken onu sıkıştırıyorum da hani böyle bir haftalık geniş geniş her yeri ziyaret edebilecekleri bir vakit olmuyor. Hani büyük bir evet. koşturma içinde olabildiğine çok şeyi görmeye çalıştıkları hızlı bir tur olarak bizimle izlenimlerini paylaştığın için çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Evet yakın zamanda tekrar kendisini başka konuları konuşmak üzere burada görmeyi burada da dilemiş olayım dinleyicilerin huzurunda. Zira bir sene olmuş. Özlemişiz evet. yani. <gülüyor> ben de. Nasuk gel. Çok teşekkür ederim. Bu da notumuz olsun. Ümit Mescili ile birlikteydik bizimle. 58. Venedik Benirli Uluslararası Sanat Sergisi'ne dair izlenimlerini paylaştı. Tekrar etmiş olalım. 24 Kasım'a kadar devam etmekte. Sevgili Barış Demirel'e de çok teşekkürler. Teknik masada bugün bizimle birlikteydi. Açık mimarlı dinlediniz. Hoşçakalın.